Günaydın. Bugün size pek çok farklı konuda başlatılmış kampanyalardan haberlerimiz var. Sonda ise iyi bir kampanya nasıl tasarlanır sorusunun yanıtını hep beraber bulacağız. İlk haberimiz Eskişehir'den. Kenan Taşkın tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Anadolu Üniversitesi Rektörü Davut Aydın. Talebi ise Anadolu Üniversitesi hazırlık öğrencilerine af. Diyor ki Kenan, bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi'ne gelen yeni öğrenciler zorunlu hazırlık okumayacak. Biz zorunlu hazırlık okuyan öğrenci olarak hazırlıktan muaf edilip bölümlerimize geçirmemizi talep ediyoruz diyor Kenan. Anlaşılan isteyenlere bu hak tanınıyor ancak çağımızda yabancı dil bilmenin önemini de unutmamak gerekiyor. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için taksim hazırlık muafiyeti adresini ziyaret edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Ramazan davulcuları işbaşı yaptı. Sıradaki kampanyamızın konusu davulcular. Kampanyanın muhatabı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Kampanyayı başlatan Aytaç Erdoğan talebini şu şekilde dile getiriyor. Ramazan davulcularını istemiyoruz. Gecenin köründe gürültü kirliliğinden başka bir şey ifade etmiyor artık. Teknoloji çağında herkesin cep telefonu ve çalar saati var diyor Aytaç. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org Taksim Davulcu'ya gerek yok adresinde bulabilirsiniz. Detaylı bilgileri. Isparta'dan bir haberimiz var sırada. Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Akdoğan köyüne çocuk parkı ve futbol sahası yapılması kampanyayı başlatan Oğuz çiftçi Isparta Eğirdir Akdoğan köyünde yaşamakta olan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için köylerine çocuk parkı ve futbol sahası yapılmasını istiyor. Oğuz'un başlattığı imza kampanyası change.org Taksim Akdoğan köyü adresinde bu konuya el atacak bir yöresel bağışçı da vardır mutlaka diye Düşünüyorum spor sahası için. Şimdi de sıradaki kampanyamızın muhatabı yapı kredi yayınları. Kampanyayı başleten Derya İmer'in talebi ise Türkçe Harry Potter kitaplarının ciltli olması. Kitaplarımızı yırtılmadan, yıpranmadan defalarca okumak ve yıllarca saklamak istiyoruz. Bu nedenle Türkçe yayın hakkı sahibi yapı kredi yayınlarının ciltli baskılar yayınlamasını talep ediyoruz diyor Derya. Ne güzel kitaplara değer vererek insanlar bunlar için de... İmza kampanyası başlatıyorlar ama tabii ki ciltli kitaplarda da biraz daha pahalı olacaktır herhalde. Daha fazla bilgi için change.org Taksim ciltli Harry Potter adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyamız tüp bebek sahibi olmakla yakından ilgili kampanyanın muhatapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Kampanyayı başlatan Mustafa Tayar, talebini şu şekilde dile getirmiş tüp bebek yöntemiyle sigortalı aileler için 40 yaş sınırı 55 yaşa çekilsin veya uzatılsın deniyor. Bu şu anda ülkemizdeki doğumu teşvik edici politikalarla da uyum içerisinde esasında. Mustafa Tayar diyor ki bilindiği üzere tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen sigortalı olsa bile ailelerdeki anne adayı 40 yaşın üzerinde olması durumunda bu kolaylaştırıcı tedavi hizmeti ücrete tabi tutulmaktadır. Bu rakamda 15 bin lirayı bulabilmektedir. Devlete ödenen vergilerin o devlet vatandaşlarının insanların mutluluğu için kullanılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu da vergilerin eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda hizmet olarak vatandaşa geri dönmesi demektir. İnsani talep ve ihtiyaçların karşılanmasında devlet elinden geleni yapmak durumundadır. Verili koşullarda karşılanabilir, doğal ve iyi niyetli isteklerin yerine getirilmesi için sesimizi yükseltmeliyiz. İlgili bakanlıkların işbirliği çerçevesinde kimi hastalıkların tedavisinde binlerce liralık ilaçlar ücretsiz olarak Avrupa'dan da getirilmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz ve bunun için de devletimize müteşekkiriz diyor Mustafa. Ve bu hizmetlerin yanında doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ancak fiziksel şartları buna müsait olan ailelerin aşılama ve tüp bebek yöntemiyle özgürce çocuk sahibi olabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Diyor ki 40 yaş üstünden de para alınmasın tüp bebek konusunda Mustafa'nın başlattığı imza kampanyası change.org taksim tüp bebek adresinde. Muhatapı ÖSYM olan bir kampanya var sırada. İstanbul'dan Ali Khan tarafından başlatılmış talebi ise üniversite kontenjanlarında fen edebiyat öğrencilerine daha fazla yer verilmesi. 2013 yılında kaldırılan formasyon sayesinde çok düşük puanlarla bölümlere yerleşen arkadaşlar oldu. Bu senede hakkımızı arayarak aynısının olmasını istiyoruz. Bu da ancak üniversitelerin fazladan kontenjan açması ile mümkün olabilir diyor Ali. Tabi kalabalık sınıflar ve yetersiz sayıda öğretim üyesi sorunu nasıl halledilir bu arada onu Bilmiyoruz ama kampanya hakkında detaylı bilgi Change.org Taksim Fen Edebiyat Kontenjan adresinde bulabilirsiniz. Günün son haberi hayvanların beslenmesiyle ilgili. Belediyelere yönelik başlatılan kampanyanın talebi belediyelerin her mahalleye hayvanlar için beslenme üniteleri koyması kampanyayı başlatan Hayat Yalçın şöyle diyor. Hayvan demek korunmaya ihtiyaç olan can demek. Hayvanların da suya ve besine ihtiyaçları var ama ne yazık ki çoğu aç ve susuz. Onların da onlara el uzatacak insanlara ihtiyacı var. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org/taksim beslenme üniteleri adresinde. Bugün size kısa kısa bir sürü kampanyadan bahsettik. Gördüğünüz gibi kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansını arttırmak mümkün. Üç adım var burada talebin net olması elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması ve çok net bir muhatabının olması çok önemli. Tabii ki oturduğumuz yerden dünya barışı açlık bitsin gibi büyük taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. Yani mahallemizde etrafımızda neye çok kolaylıkla değiştirebiliriz? İkinci adımsa bunu değiştirmeye yönelik yetki sahibi olan kim? Kimin sorumluluğunda bu iş? Dolayısıyla bunu net ifade etmek lazım. Bir de neden sorusunun cevabı çok önemli. Yani sen niye bu değişimi talep ediyorsun? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanları bile ikna edebilmeli. Yani üç soru neyi kimden neden istediğimizi açık ve net bir biçimde ortaya koyarsak kampanya hazır sayılır ancak tabii ki paylaşmak çok önemli burada. Çünkü paylaşmazsanız bunun etrafında insanların toplanması, sayıların artması mümkün olmaz o kadar kolaylıkla. Yani az sayıda kalabilir. Bunun için daha çekici yapabilirsiniz. Görseller eklersiniz veya başlığa Twitter için bir hashtag etiketi ekleyebilirsiniz. Daha iyisi muhatabın Twitter adresini başlığa eklerseniz her tweetlendikçe muhataba da bir mesaj gider ve bu kampanyayı kazanmak da o zaman daha da kolaylaşır. Bir de gelişmeler oldukça mutlaka bunları paylaşmak lazım. İçeride e, imzalayanlarla paylaş diye bir bölüm var. Buradan mesaj yollayarak insanların paylaşmalarını ve son gelişmelerden de haberdar olmalarını sağlama imkanınız var ki bu çok önemli. Çünkü ne kadar insanlar bu kampanyalardaki gelişimler konusunda bilgi sahibi olurlarsa kendilerini o kadar çok içinde hissederler. Bilgi sahibi olurlar ve daha aktif olarak katılma şansları da o zaman olur bu imza kampanyalarında. Yani imza kampanyasında önemli olan imza atması değil insanların aynı zamanda bu konuyla ilgili bilgilenmeleri ve harekete geçmeleri. Evet değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın diyoruz.